Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu aleyha rasulina muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain ve ba'd. Selamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu kardeşlerim. Defalarca işlediğimiz, konuştuğumuz üzerinde Efendim nasları zikrettiğimiz hususların ortaya çıkarttığı, açıkladığı şeylerin aksine görüşler, beklentiler, çabalar, girişimler oluyor maalesef. Azgın Yahudiler son zamanlarda özellikle Ramazan'ın ortasından itibaren Mescid-i Aksa'ya ve oradaki Müslümanlara saldırdılar. Hala da saldırmaya devam ediyorlar. O insanları kınamak, o insanlara karşı tepkisini ortaya koymak için insanlar Kur'an'da ve sünnette olmayan ve hiçbir karşılığında bulunmayan acayip tepkilere giriyorlar. Bu acayip tepkileri yaparken de Kur'an'la ve sünnette çizilmiş sınırları aşıyorlar haram işleyerek, günaha girerek, bidat iş işleyerek. Ayrıca tepki koyuyorlar yani İslamlı'ın Müslümanlıklarını ispat etmeye çalışıyorlar. Hı -hı. Hayır böyle netice alamazsın alamıyoruz alamayacağız netice almanın yolu yani düşmanlarımıza karşı din düşmanlarına karşı Müslümanlara saldıranlara karşı netice almak istiyorsak bunu Kur'an ve sünnetin Kur'an ve sünnetin naslarından elde edilen hükümlere elde edilen menhece uyarak ancak alabiliriz başka tür alamayız yani Allah Azze ve Celle bizi tekrar nasıl izzetli kılacak, bizi tekrar nasıl muvaffak kılacak, bizi tekrar nasıl yeryüzünün halife kılacak, bunun yolu, yöntemi Kur'an'da ve sünnette naslarla ortaya etrafı çizilmiş ve bundan hükümler elde edilmiş. Buna ancak uyarak netice alabiliriz. Bu bir tabir olarak söylenir. Amerika yeniden keşfe gerek yok. Zaten keşfedilir. Yani yeryüzünde hakim olmanın, düşmanlarımızı korkutmanın, düşmanlara galip gelmenin, hatımızı güvence altına alıp korumanın yolu zaten delillerle, Kur'an ve Sünnet'te çizilmiş, beyan edilmiş. Biz şimdi o ortaya çıkmış, beyan edilmiş nasları menheci bir kenara bırakıyoruz. Sonra kendiliğimizden veya bu nasları anlamayan birilerinin gösterdiği yollarla yeniden bir keşif yapmaya çalışıyoruz. Başarılı olamayız. Bu ne demokrasinin gösterdiği metotlarla olacaktır? Ne siyasetçilerin girişimleriyle olacaktır. Ne sadece ekonomik olarak güçlenmeye olacaktır. Ne dünyanın en kuvvetli ordularını oluşturmak olacaktır. Asla. İslam'ı bir bütün halinde anlamadan, yaşamadan, kendi nefsimizde ve ulaşabildiğimiz insanlar nezdinde hakim kılmadan yani ilahi Kelimetullah, Allah'ın kelimelerinin hükmünü en üstün yapmadan bu mümkün olmayacaktır. Olmadı olmayacaktır. Yoksa İsrail'in, ismini anan çok değerli bir peygamberin ismi, Yakub Aleyhisselam'ın ismi. Ancak devlet olarak kendisini bu isimle isimlendirdiği için biz de bu ismi kullanıyoruz. Yoksa azgın Yahudi devleti bu. Azgın Yahudi devletinin ki bu imparatorluktur. Bu imparatorluğu yok etmenin yolu, Ashab-ı Kiram'ın metodunu izleyerek mümkündür ancak. Ashab-ı Kiram kendi döneminde iki tane imparatorluk yıktı ki zaten dünyanın iki tane büyük imparatorluğu vardı. Birisi Rum Bizans İmparatorluğu'ydu. Onları kendi alanlarında Avrupa topraklarına kadar püskürttüler. Bir diğer de Farsî Sasani İmparatorluğu'ydu. Bunların ikisini de belini kırdılar. Ne kadar süre içerisinde? Yaklaşık 35-40 sene içerisinde. Temelden yani başlangıçtan itibaren. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önderliğinde Müslümanlar 13 sene Mekke'de tevhidle ve Allah'a kullukla bu medeniyetin temellerini attılar. Arkasından 10 sene süre Medine döneminde, Genel Resulullah'ın önderliğinde, liderliğinde, devlet başkanlığında bu temelin üzerine direkleri bina ettiler. Ondan sonra gelenler de bu direklerin etrafını, tuğlalarını, duvarlarını ördüler ve çatısını yaptılar. Bunu nasıl başardılar? Bunu Allah'ın kitabına sımsıkı sarılarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği yola sımsıkı sarılarak ve bu davada kendilerini önemsemeden kendi nefislerini, gururlarını önemsemeden sadece Allah'ın kitabına, Resulün sünnetine itiba ederek başardılar. Başka bir yol, bir yöntem kullanmadılar. Nur Suresi 55. ayette Allahu Teala buyuruyor ki bakın kardeşler Size de bakabilirsiniz. Ve adallahu lladina amenu minkum ve amilus salihati <Sessizlik> Allah sizlerden iman eden ve salih hemen işleyen kimselere vaatte bulundu. Vaat etti. Allah vaat etti. Mutlaka yerine getirir. Neyi vaat etti? Layestaghifennihum fil ardı. Yeryüzüne sizi halife yapacağını, sizi yeryüzünün hakimi yapacağını, yeryüzünün sahibi yapacağını size vaat etti. Kime? İman eden ve salih hemen işleyen kimselere. <gülüyor> <gülüyor> Tıpkı sizden öncekilere yaptığı gibi size de bu şekilde bir vaatte bulundu. Ve devamında ikinci kısım fele yumekkinen lehum dinenhum ve onlara vaat ettiği dinini temekkun edeceğini yani sağlam sapasağlam yerleştirip koruyacağını vaat etti. Fele yubeddilennehum min vadekhan fehim emna. Sonra da onların korkularını güvene tebdil edeceğini, güvene çevireceğini vaat etti. Ya bu duneni ta yushikuna bi şeyan onlar bana ibadet ediyorlar ve bana hiçbir şey ortak koşmuyorlardı. Her kimini inkar eder, küfre yönelirse onlar fasıklardır, günah sahibi kimselerdir. Allah Azze ve Celle yeryüzü hakimiyetini, düşmanlara korku vermeyi, kendimize korkunun gidip rahatlığa, güvene ulaşmamızı ve dinimizin sağlamlaşmasını iman ve salih bağ. İman eder ve salih amel işlersek ve hedefimiz dünyayı imar etmek değil, ahiretimizi imar etmek. Ahireti kazanmak, dini yeryüzüne hakim kılmak, Allah'ın sözü hakim olsun diye çaba saharet etmek olursa ancak bize onu vereceğini vaat etti. Başka türlü olmaz. Yoksa bir kadının mesela eline Filistin bayrağı alarak lanet olsun İsrail, yok ol kahrol İsrail, tekbir seslerine karşılık tekbir getirmesiyle bu iş olmaz. Haramlar aşikare. Nefislerimiz Allah azze ve celle'nin dininden seçici olarak bazı şeyleri alıyor. Bazı emirlere uyuyor, birçok emir terk edilmiş. Bazı yasakları terk ediyor, birçok yasaklar işlenir hale gelmiş. Nefislerimiz dağ gibi olmuş. Tevazu denen bir şey kalmamış. Haramlar aşikare işlenir olmuş. Faizden sakınan, hırsızlıktan sakınan, zinadan sakınan Müslümanlar kibir abidesi olmuşlar. Kadınlarımız erkekleşir olmuş, erkeksi tavırlara gülünmüşler. Erkekler sılaşmışlar, sinmişler. Vazifelerini ihmal eder olmuşlar. Söz verir, sözümüzü çiğner olmuşuz. Yalan hayatımızın ayrılmaz parçası olmuş. Vaat çiğnenir olmuş. Anne baba hakları ihlal edilir olmuş. Terk edilir olmuş. Komşu gözetilmez olmuş. Zayıflar, fakirler, garibanlar önemsenmez olmuş. Sıla-i rahim kesilmiş. Akrabalar ile ilişki kopartılmış. Müslümanların haklarına Dokunulmaz alana saygı gösterilmez olmuş. Daha birçok günü, birçok haram. Bunlar bizde sıradanlaşmış. Dünya bizim için birinci hedef olmuş. Yani nasıl bu dünyayı imar ederiz? Kendi dünyamızı imar ettiğimiz gibi nasıl çolumuzun, çocuğumuzun dünyasını, geleceğini imar ederiz? Bunun derdinde olmuş. Sonra çıkmışız diyoruz ki kahrolsun insan. Vallahi olmaz. Olmuyor da zaten. 70 küsür senedir ayakta bu devlet. Kurulduğundan bu yana. Bunca senedir Kaç defa bu ümmet çıktı İsrail'e telin etti. Her defasında daha fazla azınlaştılar. Her defasında meydan okuyarak daha fazlasını yaptılar. Nitekim haberlerde takip ettiğim kadarıyla 60 civarında ülkede İsrail telin edilmiş, lanet demiş. Halk sokağa çıkmış, ellerinde bayraklarla, tekbirlerle, dualarla, zikirlerle İsrail'e lanet okumuşlar. Akabinde ne oldu? Korkunç saldırılarla. Müslümanların kanları dökülmeye devam etti. Demek ki hiçbir faydası yok. Bilakis onların azgınlığını arttırıyor. Düşmanımızın azgınlığını arttırıyor demek. Yani faydası bir kenara, birileri fayda olmuyor bundan. Faydası bir kenara, ümmet, bunca insan dua ediyor, dua kabul edilmiyor. Allah Azze ve Celle, haşa ve kella zalim mi ki kullarının duasını kabul etmiyor? Bilakis Allah kullarına dua edin, ben sizin duanıza icabet edeceğim diye vaatte bulunuyor. Ancak bu duanın kabul edilmesinin engel kusurlarımız var. Engel kusurlarımız var. Kur'an'da ve sünnette laneti gerektiren işler, hemen hemen hepsi bu ümmette, sadece bu coğrafyada değil, tüm ümmet içerisinde yaygınlık kazanmıştır. Dövme yapmayan insanlar, dövmeden saklanan, çekinen insanlar, dövme yapanlara hayranlık besliyorlar. Dövme yaptıran insanları ağızları açık takip ediyorlar, izliyorlar. Sanatçısı olsun, sporcusu olsun, ilahir siyasetçi olsun her kimse. Laneti gerektiren iş. Kadınlar kadınsı değil, erkeksi. Kazancın haram mı, helal mi olduğunu önemsemiyor insanlar. İnsanlar haramdan mı kazanıyorlar, heladan mı kazanıyorlar, önemsemiyorlar. Gelişsin de nereden gelirse gelsin diyorlar. Buyuruyor ki Resulullah s.a.v. Açmış elden dua ediyor bir kimse. Ey Rabbim, Ya Rabb, Ya Rabb deyip duruyor. Peki Allah buna ne diye icabet etsin? Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram ne diye icabet etsin? Yani duasının icabetine engel bir durum var. O dua kabul edilmeyecek. Niye? Haram yiyor, haram içiyor, haram giyiyor çünkü. Sonra da insanları İslam'a davet ediyor veya kendisini iyi Müslüman olarak kabul ediyor. Bizim en büyük kusurumuz, kardeşler bizim en büyük kusurumuz dinimizi hakkınca öğrenmiyoruz. Hakkınca öğrenmediğimiz için toplum nereye giderse onun peşinden gidiyoruz. Onlar neyi önemserlerse biz ona önemseriz. Asla biz Kur'an ve sünneti menhecedinmiş insanlarız. Kur'an ve sünnetten elde edilen menheci kendimize yol edinmiş insanlarız. Bizim hayatımızı Kur'an ve sahih sünnet ve ondan elde edilen hükümler çizer. Sınırlarımızı onlar belirler. Yoksa işte toplum nereye akarsa onun arasında akar gideriz. Tıpkı bir nehrin üzerindeki yaprak gibi. O su seni nereye götürürse oraya gideriz. Biz Kur'an ve sünnetle bu suyun içerisinde düşmüş yaprak mesabesi konumdan çıktık. Biz artık sahindeyiz. O bizi yönlendiremez. Bizi yönlendirecek şey Kur'an ve sünnetin temiz vahyin çizdiği sınırlardır. Bunların niye anlattım? Filistin'i dert edinmediğim için anlatmadım. Aksine Filistin'i dert ediniyor. Filistin benim derdim. Filistin değil dünyanın en ücrah köşesindeki Müslüman benim derdim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz Müslümanların bir vücudun organları gibi olduğumuzu beyan etmiş. Bir duvarın tuğlaları gibi olduğumuzu beyan etmiş. Nasıl vücudun bir parçası, bir kısmı acı çekerse tüm vücut onun acısını çekiyorsa Müslümanlar da birbirinin acısını çekmeli demiş. Benim peygamberim bana bunu öğretmiş. Bunu duymadığım, hissetmediğim zaman kendi imanımı kontrol edeceğim. Kendi imanımı tazeleyeceğim bir defa. Ama bu derdi dertlenmekle çözüm elde etmek mertebesine geçtiğimiz zaman çözümü başka yerlerde aramanın manası yok. Çözümü zaten bu din bize öğretmiş. İşte biz 17 derstir. Bunu öğreniyoruz. Yani biz Filistin'i nasıl kurtarırız? Filistin'den öte Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü, kutsal beldeyi nasıl kurtarırız? Bunun dersini yapıyoruz. Ne yani? Günahları temizleyen işler kişiye izzet kazandırır. Değer kazandırır. Allah katında mertebe kazandırır. Allah onu işi sevdiği için zaten günahları üretiyordur. O kişiye izzet kazandırır. Biz izzet istemiyor muyuz? Biz tekrar aziz olmak, biz tekrar yeryüzünde hakim olmak, biz tekrar yeryüzünde kafirlere karşı güçlü olmak, onlara korku sağlamamak istemiyor muyuz? İşte bunun yolu bu. İzzet kazanmanın yolu bu. İzzet kazanmanın yolu, Kur'an'a ve sünnete uygun salih ameller işlemek. En başta iman, tevhidi sağlamak. En başta tevhidi sağlam yerleştirmek. Hayatımızda tevhide hakim olmak. Sonra kendi nefsimiz için değil, Allah'ın dini için yaşamak. Allah'ın dini için bu hayatı devam ettirmek. Allah'ın dinini, öncelik edebimizi birinci sıraya koymak. O zaman, sahabeye, dünya hakimiyetini bahşeden Allah Azze ve Celle tekrar bize izzeti bahşeder. Tekrar bize yani mukaddesatımızı koruma hususunda güç verir, kuvvet verir. Düşümanlarının kalbine korku verir. Şunu demeye getiriyorum. Mescid-i Aksa, bir Başlar arasına gideren aspirin hapını almak gibi basit bir şeyle özgürlüğüne kavuşmaz. Ümmet izzetine tekrar basit şeylerle kavuşmaz. Basit şeyler aslında da yani çaba ister, gayret ister. Bizdeki kötülükleri değiştirmemizi gerektirir. Kusurlarımızı düzeltmemizi gerektirir. Yanlışlarımızdan dönmemizi gerektirir. Yani tekrar Kur'an'a, tekrar sünnete yani tekrar dine girmemizi gerektirir. Çünkü bir hadiste buyurmuştu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah size şunları şunları yaparsanız zilleti, perişanlığı, zayıflığı verir. Allah'ın dinine dönünceye kadar da o zilleti sizden kaldırmaz diyordu Resulullah s.a.v. Eşittir Allah'ın dinine dönmediğimiz sürece, Allah'ın dinine hizmet etmediğimiz sürece, hakkınca öğrenmek, yaşamak ve öğretmek hususuna gayret etmediğimiz sürece, öğrendiklerimizi amel etmediğimiz sürece, kendi burnumuzun dikine veya birilerimizi enfozettiği yöntemi değil de Allah'ın ve Peygamber'in öğrettiği yöntemi, yöntem kabul edip o menhece suluk etmediğim sürece vallahi izzet kazanamayız. Ama bu böyle birdenbire de olmaz. Bir kişi olur. iki kişi olur. Onlar diğer bir kişiye, diğer iki kişiye öğretir. Bir kişi diğer birini etkeder. Bakarsın ki bu çoğalır çoğalır. Asab ı kiram döneminde olduğu gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 610 yılında vahiy ile insanlara gizli davete başladığı zaman tek başınaydı. Vefat ettiği zaman yüz binin üzerinde kişi onun peşinde hacc ediyordu. Yüz binin üzerinde kişi. Hicri takvime göre 23 senede, miladi takvime göre 21 senede Arap yarımadasının çoğu Müslüman olmuştu. Dört tarafı hatta sekiz tarafı dağlarla çevrili Mekke topraklarına Allah Azze ve Celle onları yeryüzünün çok değerli münbit topraklarına hakim yaptı. Mekke topraklarına korkuyla dolaşan o insanlar sonra yeryüzünün hakim oldu. Demek ki mümkün. Demek ki yol bu. Menheç bu. Takip edilecek metot bu. O zaman yapmamız gereken şey tekrar sıfırdan başlamak. Sıfırdan başlayacağız. Sıfırdan başlayacağız dediğimiz nedir? Yani dinimizi Kur'an'dan ve sünnetten öğreneceğiz. Öğrendiklerimizi hayata tatbik edeceğiz. Ve bu öğrendiklerimizi insanlara öğreteceğiz. Ve bu ustazim olacağız. Gayret olacağız. Ve sebatkar olacağız. Allah bize iktidar nasip etmeyebilir. Nice sahabe-i iktidar nasip etmedi. Sümeyye'ler, Yasir'ler, Musaplar, nice Müslümanlar İslam'ın hakimiyetini görmedi, göremediler. Asıl olan neticeyi görmek değil. Asıl olan neticeyi görecek o kazanımlara temel taşı olabilmek. Belki bize göstermeyebilir. Bizden sonrakiler, bizden sonra gelecek Müslüman kardeşlerimiz hakim olsun diye bunu yapmak zorundayız. Ne yapacağız? Dinimizi öğreneceğiz. Sahi kaynaklardan öğreneceğiz. Hayatımızdan küfrü, şirki, bidatı çıkartacağız. Sonra bu öğrendiğimiz hususları yaşama hususunda gayret edeceğiz. Azimli olacağız. Sonra da bunu insanlara ulaşabildiğimiz kadar öğreteceğiz. İnsanların hidayetine vesile edeceğiz. Yol bu. Menheç bu. Kurtuluşun reçetesi bu. Uzun bir reçete. Zor bir reçete. Ama fedakarlık gerektiriyor. Bu fedakarlığı yapmadığımız sürece aşağıya Ne yaparsak yapalım. Recep Tayyip Erdoğan veya benzeri herhangi birisi de bu Mustafa bizim muvaffak kılamaz. Kılamaz yok. Onların hepsi birer vesiledir, vasıtadır, aracıdır. Hele hele demokrasinin yönlendirdiği, bir hak olarak verdiği ve gaz almak propagandası olarak, yöntem olarak kullandığı bir işi toplumsal hareket olarak çıkıp protesto yapmakla hiç olmaz bu işler. O işlere geçelim kardeşler. vallahi alem.